''Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun.'' Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık üç saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, Söyle bana, mülkü bu fiyata mı sattınız? Diye sordu. Evet, bu fiyata. Dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte, kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda, seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan Başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Saduki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidelim! ''Tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun.'' dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkahin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu, İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar.'' Geri dönerek şu haberi ilettiler Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında Nöbetçileri de kapılarda durur bulduk Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının Komutanıyla başkahinler şaşkına döndüler Bu işin sonunun nereye varacağını Merak etmeye başladılar O sırada yanlarına gelen biri Bakın ''Hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş, halka öğretiyor.'' diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkahin onları sorguya çekti. ''Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik.'' dedi. Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sahana yükseltti. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı. Elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi: Ey İsrailliler, bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas'ta kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü. İzleyicilerinin hepsi dağıtıldı. Hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok, eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi tanrıya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz. Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salı verdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul'un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.